Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye <gülüyor> Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet, Türkiye'de ve dünyada olumsuz hiçbir şey yokmuşçasına yapıyoruz bu programı. Ee, güzel kitaplardan söz ediyoruz. Evet, üstelik Bugün... e, inadına eğlenceli evet. bir e, seriyle e, devam ediyoruz bu hafta. Elimde 3 kitaplık bir e, seri var. Yaratıklar Aramızda dizisi. Ellen Snow'un yazıp resimlediği e, kitapları İtaki yayınları bastı. E, kitapların ilki Pantolonlar Fora adını taşıyor. Demir çoraplı adam ikinci kitap. Üçüncü kitap da Bol Bol Peynir. E, peynir bu kitabın Başlıca unsurlarından biri peynir çok önemli. Bütün her şey zaten bu peynirler etrafında dönüyor. Ama peynirler de öyle boş durmuyor sanki. Tabi. E şimdi önce hikayenin geçtiği ortamdan ve zamandan bahsedeyim biraz. Hayali bir kasaba, Sıçan Köprü Kasabası, Victoria Devri kasabası bu ve Alışılmadık bir yani Victoria devrinden Allahne biraz steampunk evet, bir his var denilebilir ama... bu seriye garip icatların tuhaf düzeneklerin ilginç makine makinelerin ve mekaniğin çok ön planda olduğu aynı bir, zamanda fantastik Evet bir dünya bu fantastik olması nedeni de mesela ee, kasabada normal insanlar sıradan insanlar yaşıyorlar ama e, bir de yer altılılar var e, bu yer altılılar kutu cüceleri hmm. e, lahana kafalar e, haklarında çok fazla şey bilim efsanevi olarak e, konuşulan e, tavşan kadınlar var e, işte e, gürültücü e, porsuklar var hmm. e, konuşan korsanlık yapan Far sıçanlar var. Baya kalabalık bir evet, e, alt dünya yani. Evet, ya yani alt dünyada yaşamıyorlar ama işte hikayenin bir yerinde onlar da dahil oluyorlar. Kargalar var ve insanlarla etkileşim haldeler, konuşabiliyorlar. Ama genelde yukarı dünyadakiler, insanlar yani yeraltılıları görmezden gelme eğiliminde. Bir de peynirler var. Bildiğin peynir. Ama, yani evet, e, bu kitabın e, en sevdiğim e, karakterleri herhalde e, onlar aslında bir şekilde. Yani. yani vahşi doğada yaşayan ürkek canlılar bunlar. E, zaten yani dağ koyunu gibi bir şey yani gibi, aslında. Koyun gibi. E, üçüncü kitabın kapağında zaten o koşan peynirlerin üçünü görüyoruz. E, hikaye bu peynirlerle ilgili bir e, olayla başlıyor. E, bir çocuk var. Bu e, çocuk uçuyor ama e, fantastik bir yaratık değil bu. Arthur Uçmasını sağlayan şey e, mekanik kanatlar. E, dedesi var. Dede diyor e, Daha sonradan gerçek dedesi olmadığını anlıyoruz ama işte bu dede Artur'u alıp büyütmüş ve yer altında yaşıyorlar. Neden yer altında yaşadıklarını hikayenin ilerleyen bölümlerinde öğreniyoruz. Artur yer altında büyümüş. E, ve dedesinin yaptığı mekanik kanatlarla gece e, dedesiyle kendisine yiyecek bulmak için yola çıkıyor. Böyle bir kurma kolu var. Kurma kolunu hızlı hızlı çevirdiği zaman kanatlar çalışıyor ve işte e, uçarak gidiyor e, bir yerden muz alıyor. Yani aslında çalıyor ama yakalanmaması lazım. E, ters gidiyor işler ve yakalanıyor. Yaka, onu yakalamaya çalışan kadın kanadına zarar veriyor. Arthur bir kanat bozuluyor ama kaçmayı başarıyor. O sırada kasabada gece tuhaf bir olaya tanık oluyor. E, değişik bir grup, garip atlara binmiş bir takım adamlar. Peynir kovalıyorlar. O, o atlar da. <gülüyor> o atlar da aslında içinde iki tane adam olan, ee, hani o e, ee, gösterilerde kullanılır. Ya. Evet, ön şimdi. tarafta bir adam, arka tarafta bir adam ve peynir kovalıyorlar, peynir avlıyorlar ve öğreniyoruz ki peynir avlamak yasaklanmış artık, yasa dışı bir şey. O yüzden çok gizli kapaklı yapıyorlar. Ee, Arthur bunu e, elinde yine mekanik ve kurmalı bir bebek var, oyuncak bebek, bir tür telsiz gibi çalışıyor. Yer altındaki dedesiyle bağlantı kuruyor. Dedesi işte e, şaşırıyor. Yasaktı bu nasıl yapılıyor. Artur e, bu e, av alayını takip etmeye başlıyor ama e, kanadı da bozuk olduğu için yine işler ters gidiyor ve görülüyor. Yakalanmak... Yani araya girmek zorundayım bu atlı sahnelerdeki en komik şey atın başıyla gerisinin ayrı şeyler söylüyor olması. <gülüyor> <gülüyor> Bunu atlamak istemiyorum bu ayrıntıyı. Bir de yorulunca değişiyorlar süreci <gülüyor> at, atın parçalarından biri evet. oluyor da aşağıdaki yukarı çıkıyor. Ee, Arthur yakalan, yakalanmak üzereyken son anda bir eve bir dükkana sığınıyor. Bir kutu cücesi tarafından kurtarılıyor ama kanatlarını ele geçiriyor e, alayın başındaki adam. Kim bunlar? Bunlar Peynir Loncasının üyeleri. Peynir Loncası işte bu kasabanın tarihinde önemli bir topluluk, bir peynir sarayı var. Ama zamanında işler ters gitmiş, lonca kapatılmış, yani eskisi, o eskisi eskiden olduğu gibi parlak günlerini geride bırakmışlar ve loncanın başındaki adam Archibald Hırsız denilen kişi karanlık planlar peşinde, peynir avını da bu yüzden zaten gizli yapıyor ve. E, hikaye ilerledikçe e, Archibald hırsız ve adamlarının e, gerçekten çok karanlık bir plan yürütmekte olduğunu görüyoruz. Tam e, ne olduğunu da 3. cilde kadar tabi öğrenemiyoruz. E, Arthur dükkana sığınıyor. Dükkan e, yaşlı bir e, virböre ısırık adında e, emekli bir avukatın dükkanı. Burada birkaç kutu cücesi ve bir lahana kafayla birlikte yaşıyor dostları onun. Artur'a işte dedeyle bağlantı kuruyorlar. İşte Wilbury e, sırıkta çok kivar bir adam. İşte torununuzu yollayacağım size diyor. Ve yer altına giden geçitlere götürmek üzere yola çıkıyorlar. Ama kutu trolleri e, ve lahana kafa sultan adı e, ve Artur'un bildiği bütün kapaklar kapatılmış. E, yer altına geçiş tamamen engellenmiş. Yine peynir loncasının bir işi olduğu ortaya çıkıyor. Ee, bu arada Arthur aşağıya inemediği gibi ertesi gün bir böyle ısırık dükkandan ayrıldığında işte o kapakları araştırmaya çıktıklarında geri dönüyorlar ve e, evinin talan edildiğini öğreniyoruz. Kutu trolleri kayboluyor, sultan kayboluyor. E, aynı anda kasabada minyatür hayvanlar satan bir e, kibar hanımefendi türüyor ve minyatür yani bütün kutu cücelerinin minyatürleri Hı -hı. satışa çıkıyor. Minyatür bir lahana kafa. Minyatür bir deniz ineği. Deniz ineği de Hı, buradaki evet. karakterlerden biri. Ee, bu ufaklıkları alıyorlar bizimkiler ama kendi dostlarından olmuş durumdalar. Nereye kayboldular? Ee, bir biçimde yolları bu sefer e, korsanlarla kesişiyor. Ya, inanılmaz yoğun bir olay sesilesi var. Sürekli yani evet. bütün bunlar e, ilk, yani ilk kitapta her şey ilk gün neredeyse oluyor yani ve bütün üç kitapta birkaç günlük bir zaman dilimini anlatıyor ama o kadar e, ya plan üstüne plan yeni bir plan yapılıyor. E, Arthur ve e, arkadaşları tam e, bir 0'a ne geçmişken e, peynir loncası başka bir şey yapıyor. E, yani birilerini kaçırıyor tam onları kurtarıyorlar. Başka bir şey oluyor. O arada işte e, kasabadaki polis işte devreye giriyor ama peynirloncasındaki adamlar tuhaf işaretlerle e, polise bir şeyler söylüyorlar. Şifreli bir konuşma geçiyor aralarında ve Arthur Wilbury ve hepsi suçlu durumuna düşüyor. İşte tutuklayın bunları diyor polis. Çünkü peynirloncası o kadar geniş bir örgüt ki gizli şifreleri var. Herkes oraya dahil bir biçimde. Çok güçlüler. İşte korsanlar e, Korsanlık da yapmıyorlar. Orada çamaşırhane işletiyorlar gemide. <gülüyor> evet Korsanların bir kısmı insan, bir kısmı sıçan. Hı hı. İnanılmaz demokratik bir ortamları var gemide. Ya korsan demezsin yani. Evet, her hafta yeni bir kaptan seçiliyor mesela. O işte onların da desteğiyle onların işte donanımları çok farklı işte çamaşırcılık yaptıkları için farklı bir saldırı biçimi, saldırı planı geliştiriyorlar. Orada yer altına iniyorlar işte hepsi kutu cücesi kılığına giriyor insanlar da gemiden çıkmak için çünkü kutu cücelerinin yukarıdakiler dikkate almadığı için görmüyorlar bile. O yüzden herkes bir güzel kutu giyiyor giyiniyor insanlarda ve kutularla gemiden çıkıp işte planlarını devreye sokmak için harekete geçiyorlar ama ben böyle çok üstün körü anlattım. Mesela Mucit Marjorie var. Ya, evet, önemli bir bölünün e, yakın dostu e, ve e, bir süredir tescil sarayında i̇şte tescil yatıp kalkıyor. Da ayrı. E, tescil sarayı diye ayrı evet. bir yer var. Çünkü Mucitler gerçekten sürekli bir şey icat edilen bir e, çağ ve kasaba burası. E, Marjorie'nin çok gizli bir buluşu var. Kimseye açıklamak istemiyor. Vibri bile açıklamıyor. Ee, bu buluşu çalınmış. Çalan kişiler tescilçi sarayından iki görevli ve ortadan kayboluyorlar. Ve çok önemli bir buluş olduğunu söylüyor. Sonradan elbette ki peynir loncası da işin içine karışmış olduğunu görüyoruz. Ee, buluşun ne olduğunu söylemeyeceğim. Ee, dede yer altında mahsur kalmıştı. Onun başına ne geldiğini söylemeyeceğim. Ee, Arthur ve diğerleri e, peynir loncasıyla nasıl mücadele ediyor e, peynir loncasının altında ne dolaplar dönüyor bunları söylemeyeceğim Tabii zaten yani aslında e, bu kadar zengin karakter ve olaydan bahsettik ama sen gerçekten de hiçbir şey anlatmadı sayılır yani evet yani çünkü ee, o kadar hızlı ve e, çok kalabalık olaylar çok e, yoğun bir solukta okuyorsun ve çok çok keyifli çok okunuyor. çok e, eğlenceli. Ya aslında yani e, karakter zenginliğine, olay örgüsüne vesairesine bakarsan bir yazar için gövde gösterisi gibi kitaplar bunlar. Evet ve yani. yazar ve çizer. Bu arada yazar en azından evet. biraz bahsedeyim. 160'dan fazla kitap resimlemiş. E, bu kitapların içinde de galiba bir yerde okumuştum. 500'den fazla çizimi varmış. Çok güzel mürekkep, e, Çin'i mürekkebiyle tarama tekniğiyle yapmış. E, figürler, e, karakterler işte o farklı yaratıklar hepsi çok güzel tasvir edilmiş e, bu film e, kitapların bir de filmi yapıldı e, The Bugs Trolls kutu cüceleri diye aslında bu kitapların filmi diyebilir miyiz ona emin değilim e, bundan uyarlanmış evet yani, e, ama, bu evrende geçiyor yani, evet. yani Orin... buradaki kutu cücelerinden biri mesela yumurta, balık yumurta Hı. pabuç çünkü kutuların üzerinde evet, o evet. işaretler olduğu için isimleri böyle. Filmde mesela balık, pardon yumurta bir oğlan çocuğu evet. yer altında işte kutu cüceleri tarafından yani bu kitaptaki Arthur'a denk gelir belki yani. Gibi ama evet. değil. Yani filmde de hırsız var. Burada Hı -hı. da hırsız var. Yine yani peynir loncası üyeleri yani hırsız filmde Peynir loncasına girmek Girmeye için çalışan, evet. uğraşıyor ve kötü... Ve peynir loncası kapanmış yapıyor. değil. Çok aslında gözde evet. filan. Yani falan. E, bu Dünya Sıçan Köprü e, yaratıklar orada kurgulanmış. Birazcık daha farklı. Yani orada Başka mesela ana kafalar yok. Deniz inekleri yok. Başka bir e, hikaye. Bundan esinlenilmiş diyelim. Ya bu güzel, evren, evet, ev, bu teknik olarak çok bir güzel bir animasyon güzel. bu arada. Ha, evet film çok keyifli. Evet. Geçen sene Oscar'a aday Bilmiyorum. gösterilmiş mesela. Oscar'a aynı animasyon adaylarından Şeyde biriymiş. söyleyebiliriz filmin de kurgu açısından hiçbir eksiği hiçbir, yani hiç problemli bir film evet. değil. Çok güzel bir film. Sadece bu kitapların tam karşılığı olan bir film beklemeyin diye bunu özellikle söyledim. Evet birebir aynısı değil. Başka yeni karakterler yaratılmış. Birazcık uyarlanmış. Yeni bir öykü yaratılmış. Bana sorarsanız ben kitapların tercih ederim. Ya Çünkü evet. kitaplarda zenginliği çok farklı. Evet çok daha keyif aldım açıkçası. istersen şimdi Filmden, filmdeki o Archibald tırsızın hanımefendi kılığına girip söylediği of. The Buckstrolls şarkısını çalalım. Ama şarkıyı söylemeden önce kitapları armağan etmiyor evet, muyuz? Evet, bu üçlemeyi bir kişiye armağan edeceğiz. Birdolapkitap.com'da bu kaydı tekrarladığımızda okurlarımız, dinleyicilerimiz yorum bırakarak katılabilirler çekilişe. bir kişiye vereceğiz. Evet, şimdi şarkı. Şimdi The Buckstrolls Song çalsın, sonra devam edeceğiz. Ten years ago, a plot was hatched. Their evil was with cunning matched. Whoever left their doors unlatched would find their infant children snatched by boxed royals. Ooh, no, And the hogs singer, loved his kid the same as regular fathers did. If you don't want to share his plight, make sure that you are locked up tight from boxed royals. Was this night, baby's dad left sure Quite forgot to lock the door And as soon as he began to snore The box trolls came into his drawer Oh, baby! Oh! So does the vile mox your windows, virtual doors, or box rules with their creepy claws, will take your children in their paws, and drag them down to feed their jaws, b b, -b, -b box rules, Mr. Trubshaw went quite wild, when he found out he'd lost his child, he did what any dad would do, he ran off swiftly to pursue those box rules, help, help, help me! Chew, but the box thrush did what box thrush do. They snatched him up and began to chew until there was no residue of trompe They pulled him down into their nest, hardly pausing to digest. They left his bones, but ate the rest. Never be a dinner guest of box thrushes. Ooh, those box thrushes. Trump shall kid Don't do what father Trump shall did you see Voxthroos Don't placate him. Catch him And exterminate them Voxthroos Kill those Voxthroos Yüceleri filminden bir şarkı dinledik. Yaratıklar Aramızda üçlemesinden e, uyarlanmış bir filmdi. İlk bölümde Yaratıklar Aramızda adlı e, kitaplardan söz ettik. Ellen Snow yazıp resimledi. İtaki yayınlarından çıktı. Bir kişiye de armağan edeceğiz bu hafta birdolapkitap.com'da. O zaman şimdi başka eğlenceli bir kitapla devam edelim. E, Güneş kitaplığından çıkan İyi Uykular Dedektif adlı kitaptan bir söz polisiye. etmek istiyorum. Bu bir polisiye. Çok eğlenceli bir polisiye. Çok güzel bir polisiye. Silvia Roncalia tarafından e, kitap kaleme alınmış. E, Mariana Fulvi tarafından resimlenmiş ve Demet Elkatip tarafından da Türkçe çevrilmiş. İllüstrasyonları bir kitap. çok ilginç. E, İllüstrasyonlar çok, çok farklı, farklı bir tarzı var. Evet çok güzel. Yani e, renkli halleri daha böyle hani ne denir e, üç boyutlu hı hı. hissi veriyor ama içerideki siyah beyazlara geçtiğin zaman e, çok daha yani böyle bir aydınger üzerine sırf siyahla çalışılmış. Hı hı fakat çok doygun çok böyle hani kendini iyi gösteren heybetli muhteşem bir de şey var çünkü deformasyon var evet. yani çok güzel bir uygulanmış Ölküyle bir deformasyon bu kadar mı iyi örtüşür değil mi? çok iyiler çok çok iyi yani kitap gerçekten çok iyi kitabın Türkçesi de çok iyi hı hı. bunu da ayrıca söylemem gerekir şimdi tabi daha kitaptan bahsetmedim evet. bu bir polisiye bir dedektiflik romanı daha doğrusu tabii ki her dedektif gibi bizim dedektifimiz de Adı Pippo Merlo. Ee, i̇şte ofisinde tek başına oturuyor. Hani onun da işte böyle nasıl diyelim zaafları var. Yalnız işte bir sürü problem var. Yani çok komik zaafları da var mesela bu dedektifin. Ee, Pippo Merlo'nun e, en büyük problemi e, narkolepsi. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlandığı zaman narkolepsi hata geçiriyor. Ve mesela bu bir suçlu ona e, hani silah çekip ateş ederken olduğu için hayatını da kurtarabiliyor. Düşüp bayıldığı için. Bir suç anına şahit olmasına da engel olabiliyor bunlar kolapsi. Yani bir Aynı dedektimin zamanda. başına gelebilecek en kötü şey. En Çok enteresan bir şey. Ama çok işine de yarıyor gerçekten. Yani <gülüyor> O kadar da problem değil galiba. Bir diğer özelliği Pipo'nun batıl inançlara, yıldız falına işte ne denir müneccimliğe vesaire. Bunlara da İnanıyor olması. Bunları da teknik olarak, araştırma tekniği olarak kullanıyor olması. Ee, aslında biraz gelişine vuruyor gibi bir yanı da var. Hani e, o da yok değil ama akıllı da bir adam. E, şimdi Pipo işte e, ofisinde oturuyor. Ofiste e, aslında e, bir enteresan özelliği daha var Pippon'un Sürekli sigara yakıyor. Yani çünkü onu, hani dedektifleri, dedektiflik imajını, işte buruşuk pardesü, Hı hı. Ee, işte o föt şapka yakaları kalkık pardesiyor ve o sigaranın hani bu filmlerde filan da de böyle değil evet. ya, yani yakıyor ve hemen söndürüyor yani iç, sigara içebilen mi zaten midesini bulan iğreniyor filan sigaradan ama hani böyle bir inancı var işte batıl inançları var ya onun, bu da onlardan bir mesela sol kulak memesi kaşındığı zaman tehlike demek de sağ kulak memesi kaşındığı zaman ipucu var demek falan gibi <gülüyor> böyle garip şeyleri olanmıştı ve çok enteresan bir olay var gündemde bu arada bir müzik grubu olayı. Ee, o günlerde bir müzik grubu var bunlar çeşitli ortamlara giriyorlar bir dükkana giriyorlar ne bileyim işte e, bir restorana giriyorlar mesela bir bara ya da ee, müzik grubu kılığında işte bir grup genç küçük insanlar daha doğrusu çocuk sayılabilirler hatta ee, içeriye giriyorlar en, çok enteresan bir pop müzik çalmaya başlıyor kızlar bir, evet, birisi dans ediyor o dans ederken çok enteresan bir pop müzik çalıyor herkes orada bir hop kopuyor gerçeklikten Sonra son notaları duyarken herkes kendine geliyor falan. Koptuğu gerçeklikten e, hani o, bu tarafa bize, bizim Hı -hı. gerçekliğimize dönerken bir bakıyorlar. Ne cüzdan kalmış ne bir şey kalmış Aa. falan. Ama bu arada çok önemli kararlar alanlar da var. Mesela işte bir garson o sırada yapmak istediği, en çok yapmak istediği şeyin aslında heykel olduğunu anlayıp işi bırakıp gidiyor falan gibi. Hani şu anda ya, bir gibi tür hipnoz altında mı? Bir tür hipnoz altında Bu enteresan bir durum yani. Bu olay çok gündemde. E, Pipo Merlo İşsiz tabii bütün dedektifler işsizdir ya aslında hı hı. hep para sıkıntıları vardır falan. O da hani bunu böyle bir başlık atıyor not deftene falan acaba diyor bilmem ne. Fakat beklenmedik bir şey oluyor. Şimdi e, amcasından kalma bir ofis e, kullanıyor. E, kapısında Ray Uno Endor yazıyor. Hani sanki Ray Uno televizyon stüdyosu hı hı. İtalyanların vardı evet. ya. Değil tabii yani. Çünkü Raimundo Splendor aslında amcasının adı. Fakat harfler düşmüş bazıları. Bu da tabela filan değiştirmediği için <gülüyor> yani böyle görünüyor. İşte kapı çalıyor. Birisi geliyor. Hani çok e, kalantor bir müşteri geliveriyor birdenbire. Yani böyle şey işleye çok güzel bir kadın gelir. hani, ya falan. hani Böyle şeyler <gülüyor> olur ya. Bütün o kalıplar var. Çok güzel yani o anlamda. Çok lezzetli. E, gelen kişinin adını şimdi bir seferde okumaya çalışacağım. E, umarım e, başarabilirim. E, gelen kişinin adı e, Aurel, Aureliano sen saterra nefisa dimora. <gülüyor> Yersiz yurtsuz e, anlamına geliyormuş e, bu e, İtalyanca e, sözcük. E, soyadı bu. <gülüyor> e, bu kişi geliyor ve diyor ki 13 yıl önce e, işte bir serseriyle kaçan kızımı bulmanı istiyorum. Serseri dedi de işte bir e, babum sirkinde adı babum. Babum, sirki. babum sirkinde bıçak atıcısı olan e, bir e, işte şey... Adamla kaçmış. Enteresan bir tip o da. Kayıp kız çocuğu olayı diye başlık atıyor tabii hemen bizim adamımızın de defterine. Bu arada hemen o oturduğu mahallede bir bar var. O tabii heyecanlanıyor bu işte müşteri gelip bu işi verince heyecanlanıp narkolepsi ata geçiriyor. O sırada hemen mahallede barmen de arkadaşı barın sahibi de arkadaşı o bara bu müzik grubu geliyor. Orada bir soygun gerçekleştiriyorlar. Barmen hemen arkadaşına koşuyor bu olayla ilgilenmesine onun baygın olduğunu fark ediyor falan ve hani bir Olayları aslında böyle artık tanımaya başlıyoruz Aha. herkese. Ve her şey birbirine bağlanıyor bir şekilde süreç içinde. Yani e, e, Pippo Merlo bir bu müzik olay, olayını araştırıyor. Arkadaşına söz verdiği için. Bir e, de bu kayıp kız olayı var. Aha. Ama il, öyle bir e, ilerliyor ki işler sonuçta hepsi birbirine bağlanıyor. Bu arada çok enteresan tipler var. Mesela e, kaçakçılık ve muhbirlikle geçinen bir kasap karakter var. Kasap dükkanına gidiyorsun. Belli saatlerde o kasap <gülüyor> dükkanının perdeleri falan kapalı. Oraya oturuyorsun. Kasap dükkanının işte sahibi. Muhbir hizmeti mi veriyor? Muhbir hizmeti veriyor ve aynı zamanda kaçak Eserler şeyler satıyor eser diyorum eşyalar nesneler satıyor. Mesela işte sen oraya e, oturuyorsun yani mesela işte bir but alayım diyemiyorsun sen ya biliyor musun bizim Banu'nun başına şöyle bir şey gelmiş diye bir başlıyor anlatmaya. Bu ona kadar ya yani böyle hani fırsat bulabilmen çok zor. Bu arada diyor ki ya çok güzel bir tane mink dönemi şey var takım var onu da sana çok ucuza bırakırım falan diyor. Çat çut çut, çut çut çut tokatlıyor sürekli yani sen bilgi almak istiyorsan inanılmaz paralar ödeyip saçma sapan şeyler satın alıyorsun ama bilgi de alıyorsun. O da her şeyi de biliyor bir biçimde yani. En bilmemesi gereken şeyler de biliyor. Bütün bilgiler ona geliyor bir biçimde yani. Böyle bir kasap var mesela. Sonra tabii ki bir şey var. Mafya var. Bu müzik grubu da aslında tek başına iş yapan bir müzik grubu değil. Yani başka bağlantılar var. Mafyada çok enteresan tipler var. Mesela İyi Geceler Betty. Mafya patronunun sevgilisi. E, olay şöyle gerçekleşiyor. Neden iyi geceler beti? İşte olay şöyle gerçekleşiyor. E, bir ortamdan ayrılacaklarken e, unuttum şimdi mafya patronunun adını da. Diyor ki e, herkese iyi geceler de Beti diyor. O da iyi geceler Beti diyor. <gülüyor> Böylece o da, iyi geceler Beti kalıyor. Yani o düzey bir. Anladın mı? Uh -huh. Bu da bir kalıp. Yani evet cinsiyetçi. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Böyle cinsiyetçi bir yaklaşma ama bu, bu türün kalıplarından biri. Yani uh -huh. hani, onu da yapacak bir şey yok. Sarışın ee, bir kadın bu Beti. Ee, i̇şte ona şeyri var adamlarından bile o, Oscar Skrafonlu galiba adı. Ee, o da mesela aslında duygusal bir tip birazcık. En büyük hayali aşçı olmak ama işte tetikçi falan gibi. <gülüyor> ya bütün bu olaylar birbirine öyle güzel bağlanıyor ki. Bu arada e, aranan e, kızı e, bulmak öyle kolay bir iş değil. Bir e, falcı kadın var. Hayatına giriyor Pipo Merlo'nun. Pipo Merlo bu falcı kadına inanılmaz bir aşkla veriyor ee, Vesaire vesaire. Yani hiçbir şey anlatamadım. Ee, zamanım yetmedi. Ama merak ettirdin. Ee, ben başladım, henüz bitirmedim bu kitabı. Ee, bayağı merak ya, ettim. Bütün bunların birbirine bağlanması. Aslında bazı şeyleri önceden görebiliyorsun ama hiçbir önemi yok. Kurgu güzel. Çok, çok eğlenceli. Çok tatlı. Yani ifade gücü de çok yüksek, çok keyifli. İyi uykular ee, dedektif. İyi uykular dedektif, narkolepsi problemi olan bir dedektif. Yani evet. daha zaten o yani yeter okumak için. Bugün hep güzel karakterlerden evet. ve hareketli kurgulardan söz ettik her iki kitapta evet. da. Ee, güzel oldu. Evet çok güzel oldu, ben de eğlendim. Ee, kitapları okumanızı da şiddetli öneriyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap için çocuk kitabı. Hazale Mesuranlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç. Kitap Dostu Sezin Okulu sundu.